Kıymetli izleyenlerimiz, tekrar birlikteyiz. Efendim, Azerbaycan'dan Gökhan Türkoğlu cinler insanlara zarar verebilir mi? diye sormuş efendim. Evet. Cinler insanlara hiçbir şekilde zarar veremez. Ne böyle bir etkileri vardır, ne de böyle bir güçleri vardır. Nasıl ki insanlar kullukla sorumludurlarsa cinler de aynı şekilde insanlar gibi kululukla sorumludur. Aradaki fark Allah insana kendi ruhundan nefhetmiş. Onun için secdeye davet edilmişler zaten. Onların da müminleri vardır, Müslümanları vardır. Aynı şekilde kafirleri, müşrikleri vardır. Bir kısmı evet orta yolu takip eder. Bir kısmı hayırda yarışır. Bir kısmı ters tarafta durur. Şeytanlar cinlerin kafir olanlarıdır. Cinlerden kafir olanlara şeytan denir. Eğer insanları yoldan çıkarmaya çalışıyorsa, vesvese veriyorsa, bununla beraber onlarla uğraşıyorsa, kendi emrinin altına almaya çalışıyorsa, onlara hükmetmeye çalışıyorlarsa, evet, onlara şeytan denir, şeytandır onlar. Nasıl ki onların böyle şeytanları varsa, aynı şekilde insanların da Böyle, şeytanlaşmış olanları vardır, şeytanları vardır. Eğer biri Allah'tan başka tarafa davet ediyorsa, küfre davet ediyorsa, şirke davet ediyorsa, eğer zulme davet ediyorsa, haksızlığa davet ediyorsa, Allah'tan başka tarafa günaha davet ediyorsa, evet, o da şeytanın vazifesini yapıyor. Aynı şekilde Allah onları da şeytan diyor. Evet, cinler hiçbir şekilde zarar vermez. Müminleri zaten zarar vermiyor. Zarar verenler, yani vesvese verenler, zarar vermek isteyenler, cehenneme sürüklemek isteyenler, Allah'tan uzaklaştırmaya çalışmak isteyenler, cinlerin kafir olanlarıdır, şeytanlardır yani. Onlara cinler demek, onlara haksızlık olur, onlara hakaret olur. Çünkü onlar da insanlar gibi kullukla sorumluyudur. Allah ayet-i kerimede öyle buyuruyordu. وَمَا خَلَقْتُ var وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları bana abdolsunlar, kur olsunlar diye yarattım. Kur olanları vardır, aynı şekilde kulluktan uzaklaştırmaya çalışanları vardır. Onlara şeytan dönüyor, bu durumda evet ne demek lazım? İnsanın düşmanı cinlerde değildir, şeytanlardır. Şeytanlaşmış insanlardır. Onlar nasıl zarar verebilir? Maddi olarak bir zarar veremez. Ama manevi olarak bütün düşmanlığını sergiler, kulluktan uzaklaştırmaya çalışır, Allah'tan uzaklaştırmaya çalışır, günaha teşvik eder, dünya hayatını güzel, süslü göstermeye çalışırlar. Böylece Allah'tan alıkoyup cehenneme doğru sürüklerler. Evet, Cinlerden korkmak, endişe etmek, onların kendisine zarar vereceğini düşünmek şirktir. Çünkü Allah onların evet, insan üzerinde hiçbir etkisi, hiçbir yetkisi olmadığını beyan ediyor. O zaman Rabbimize güvenmedik. Rabbimizin sözüne güvenmedik, inanmadık. Kur'an'a iman etmedik demektir bu. Bununla beraber kimin üzerinde etkileri vardır? Arkadaşları üzerinde. Öyle buyurdu Allah ayet-i kerime de. Senin ihlaslı kullarım üzerinde hiçbir... Etkin, hiçbir yetkin, hiçbir saltanatın, gücün, kuvvetin yoktur dedi. İblis ve arkadaşları hepsi buna dahildir. Ama şeytanlar da kendi dostlarına vesvese verirler. Kendi dostlarına vahyederler. Allah, onlar da, şeytanlar da dostlarına vahyeder dedi. Şeytanın verdiği vesveseye kapranlar, şeytanın peşinden gidenler, şeytana dost olanlardır. Şeytanın dostluğunu kabul edenlerdir. Ya da mesela bakıyoruz biri rahatsızlanmış, nefis olarak rahatsızlanmış, cinlerden korkuyor, <gülüyor> endişe ediyor. Niye korkuyor? Allah'tan korkmadığı için. Çünkü Allah'tan korkan, Allah'tan haşyet duyan, Allah'a karşı edepli olan, Rabbini ciddiye alan, Allah'a iman eden, hiçbir şekilde, hiç kimseden, hiçbir şeyden, hiçbir varlıktan korkmaz. Niye? Rabbinden korkuyor da ondan. Haşyet duyuyor da ondan. Rabbini tanıyor da ondan. Tanıdığı için Rabbinin büyüklüğü karşısında haşyet duyuyor. Ama iman olmayınca ne olur? Kendini Allah'ın güveninde hissetmez ve bunu tatmaz, tadamaz. Allah'ı vekil olarak kabul etmez, etmediği için. Allah'a güvenmediği için korkuyor ve endişe ediyor. Başka varlıklardan korkuyor ve endişe ediyor. Oysaki. Allah'ı sevse, iman etse yani. O bilir ki Allah da onu sever. Allah onu seviyor. Seven sevdiğine güvenir, sevgisine güvenir. Rabbim beni bırakmaz. Rabbim bana yardım eder. Rabbim beni korur. Rabbim beni muhafaza eder. Bütün dünya, bütün varlıklar ona düşman da olsa en ufak şekilde endişe etmez. Niye? Rabbine iman etmiş de ondan. Rabbini seviyor da ondan. Biliyor ki Rabbi de onu seviyor. Evet, nereden biliyor? Kendi gönlünden, samimi olduğu için o Rabini ciddiye alıyor. Biliyor ki Rabbi de onu ciddiye alıyor. Dolayısıyla korkmaz ve endişe etmez. Korkarsa ne olur? Korkarsa zarar verecek zanına kapılır. Ya da ona herhangi bir şekilde bir şey yaptıracak zanına kapılır. Evet. Bu nereden kaynaklanıyor? İmanın eksikliğinden. Bildiklerinin yani ilmin bilgisinin amele dönüşme imana dönüşmediğinden dolayı evet dolayısıyla şeytandan korkar şeytanlardan korkar e, cinlerden korkar kendi kendine insanlar birbirini korkutur daha doğrusu şeytan onları korkutmuştur. Şeytandan korkmuşlardır. Evet bu e, imana mümin'e yakışmayan bir tavırdır, bir haldir. Dolayısıyla şirk olmuş olur. Yani Allah dilemeden, Allah müsaade etmeden Allah herhangi bir şekilde sizin gücünüz yoktur kullarım üzerinde, ihlaslı kullarım üzerinde ancak sizinle beraber olanlara böyle zarar verirsiniz. Onları alır başka tarafa vesilese verip sürüklersiniz, sizi takip ederler, siz onları peşinden sürüklersiniz demiş olsun. Biz de cinlerin insana zarar verdiğini, şeytanların insanlara zarar verdiğini düşünürsek yanlıştır, söyledim. Evet. Kardeşimiz zahiri zararı söylüyor. Evet, manevi olarak, onlar kendisine uyanları, dostlarına zarar verebilir. Onları alır, ters tarafa sürükler, cehenneme sürükler. Öyle ki, ne diyor mesela, bu her mümin, her an için, her insan için bu geçerlidir. Kendimi kontrol edemedim, kendime hakim olamadım. Kim sana hakim oldu? Şeytan sana hakim oldu. Sen kendi kendini kontrol etmeyince, sen kendine hakim olmayınca, sen kendine Allah'ın emriyle, hükmüyle hükmetmeyince, şeytan sana hükmetti. Sen kendini şeytana teslim ettiğin için şeytan sana hükmedebiliyor. Sen teslim olmasan o sana hükmedemez. Evet, onun için. Dostumuzu dost, düşmanımızı düşman bilmemiz gerekir. Allah eğer, iblis ve onun avanesi, ona tabi olanlar, şeytanlık yapan cinder, şeytanlar, sizin düşmanınızdır, apaçık düşmanınızdır. Sakın onlara tabi olmayasınız, onların peşinden gitmeyesiniz. Onlara kul olmayın dedi, bana kul olun dedi. Yani sen Allah'a kul olmazsan, şeytana kul olmuş olursun dedi. Sirat-i Müstakim'den de çıkmış olursun, şeytan seni cehenneme sürükler. Evet. Onun için cinler bize zarar verir dersek, cinlere... Haksızlık etmiş oluruz. Nasıl ki cinler deseler ki insanlar bize zarar veriyor deseler ne yapmış olur? İnsanlara hakaret etmiş olur. İnsanları düşman olarak zannetmiş olur. Tam tersine mümin cinler eğer ellerinden gelirse yardım ederler. O zarar vermeye çalışan şeytanlarla yani cinlerden olan o arkadaşlarıyla onlar da mücadele ediyor. Aynı şekilde. Onlar da Evet, der, mümin olanları var. Aynı şekilde e, Allah'a davet edenleri vardır. Onlar da onları o yoldan alıkoymaya çalışır. İnsanlara zarar vermeye çalışırken, yani vesvese verip başka tarafa sürüklemeye çalışırken onlar da onları iman etmeye çalışıyorlar. Onlar da öyle kazanıyor. Onlar da insanlar gibi Allah'a kullukla sorumlu Allah kendisine abdolsun diye yarattığı kullardır. Evet. Efendim Nurhan Aysal efendimizle beraber nice yıllara demiş inşallah. Allah razı olsun. Hep beraber inşallah. i̇nşallah. Efendim Yıldız Patar Ehlibeyt gerçeklerini çokça anlatın lütfen. Ehlibeyti çok iyi tanımamız gerekiyor mu? Gerekiyor. Mu ki hala gerçekler saklanıyor. Lütfen siz bütün gerçekleri bu kanalda kanaldan anlatın. Selamünaleyküm demiş biz gerçekleri bütün gerçekleri bu kanalda anlatıyoruz. Anlattığımız her şey Allah'ın vahyettiğidir, Resulünün yaptığıdır. Dolayısıyla Beyt'in gittiği yoldur. Eğer Resulullah Efendimize tabi oluyorsak, onu anlamaya çalışıyorsak, Ehlibeyt de öyleydi zaten. Beyt'i Resulullah Efendimizden ayrı görmek doğru değildir. Onu ondan bağımsız görmek doğru değildir. O bir bütün. Nasıl ki Fatıma bendendir, ben Fatıma'danım dediyse, Ali bendendir, ben Ali'denim dediyse, onları birbirinden ayırmak doğru değildir. Buna beraber özel olarak anlaşılsın diye, aynı zamanda kardeşimiz izliyorsa, televizyonumuzda bir de Ehli Beyt Mektebi vardır. Özel olarak. Onlar anlaşılsın diye, tanınsın diye, onlar takip edilsin diyedir. Eğer anlamazsak, Takip etmemiz mümkün değil. Sevmemiz mümkün değil. Önce tanımak gerekiyor. Anlamak gerekiyor. Bunun için özel olarak Ehl-i Beyt Mektebi vardır. Yani bir, Eshab-ı Sufe vardır. Bir, sahabe iklimi vardır, sahabeyi anlatıyor. Bir de Ehl-i Mektebi özel olarak vardır. İyice anlayalım diyedir, tanıyalım diyedir. Hiçbir şey birden olmaz. Yani hadi hep beraber onları sevelim demekle onları sevmiş olmuyoruz, sevemeyiz. Sevmek için tanımak gerekir. Adım adım. Onun için haftada bir sefer Evet Beyt Mektebi vardır ki Ehli anlayalım diye, tanıyalım diye, sevelim diye, onlarla gönül beraberliğimiz olsun, onlarla beraber yürüyelim diye, onların kazandığını kazanalım diyedir. Yoksa kuri kuriye Ehli Beyt atmak doğru değildir. Ben Ehli demek doğru değildir. Ne kadar o Ehli beytin manevi hali üzerinde göründüyse, biz o kadar ehli beyte tabi olmuş oluruz. Ehli beyti sevmiş ve onların halini kendi üzerimizde göstermiş oluruz. Yoksa hiç farkında olmadan tefrika yapmış oluruz, ayrımcılık yapmış oluruz. Ehli beyti sevmeyen mümin olmaz bir kere. Nasıl yani? Resul Efendi'mi seveceksin, ehli beyti sevmeyeceksin. Böyle bir şey olur mu? Ehl-i Beyt'e düşman olanı seveceksin. Böyle bir şey olur mu? Ha, Bununla beraber bilmeden, anlamadan, daha doğrusu tanımadan, Ehl-i Beyt'i tanımadan e, öyle Ehl-i Beyt'e düşmanlık yapanları bile böyle sahabeden sayanlar, iyi görenler, hatta hazret diyenler çıkabilir. Bunu onların cehaletine vermemiz gerekir. Cahilliğine. Tanıdıkça sevecekler, anladıkça sevecekler, anladıkça Allah adına hüküm verirler. Doğru hüküm. Çünkü kendi gönüllerinde verdikleri her hüküm, hüküm ne olursa olsun o hükümden sorumludur. Ya hükmü Allah'a ve Resulüne göre verir ya da nefsine göre, şeytana göre vermiştir. Allah'a ve Resulüne göre hüküm verirse ne olur? Ehli beyti tabi olur. Ehli beyti sever ehl bulunduğu zamana taşır, onların yaşadığını yaşamaya çalışır. Evet, nasıl ki Resulullah Efendimiz'e iman etmek gerekiyorsa, yani onu sevmek, her şeyden çok, canından çok sevmek gerekiyorsa, bu durumda aynı şekilde ehl de sevmek gerekmiyor mu? Gerekiyor. Bununla beraber anlamamız gereken nedir? anlamamız gereken Rabbimizdir. Tanımamız gereken Rabbimizdir. Tanımamız gereken, anlamamız gereken, sevmemiz gereken Resulullah Efendimizdir. Bu imanın şartı ve gereğidir. Dolayısıyla Ehlibeyt'i de sevmemek onlar da aynı şekilde her biri canlı Kur'an, önder, rehber. Evet bu kadar yeter olsun inşallah. Evet söyledim. Haftanın her bir gününde mutlaka bir ehl Mektebi dersimiz vardır ki o da Ehl-i Beyti anlatır. İnşallah ehl de böylece tanımış oluruz. Öyle üç beş programı dinlemekle tanınmış olmaz. Sonuna kadar hepsini tek tek dinlemek gerekiyor. Anlamaya çalışmak gerekiyor. İnşallah bunun devamı da gelecek. Evet. Efendim bandırmadan Hayrun Nisa mana aleminde bazen arşa çıkıyoruz sizinle birlikte. Çok farklı şeyler müşahede ediyoruz. Bunun hikmeti nedir? Bu yolculuk. Müşahede etse de etmese de bütün bizimle beraber olan kardeşlerimiz mutlaka bu yolculuğu yapıyordur. Bu yolculuk yapılırken gidip orada kalmıyor. Gidip geliyor, gidip geliyor. Neden gidip geliyor? Oraya alışsın diye. Gönül alemi oraya alışsın diye. Yani istesek de istemesek de bu böyledir zaten. Allah ait kelimede buyuruyor ki Allah uykunuzda ruhlarınızı alır. Vakti gelenleri iade eder, gelmeyenleri belli bir vakte, vakti gelinceye kadar evet, tehir eder, iade eder. Vakti gelenleri de alır, iade etmez. Demek her uyku esnasında aslında Allah ruhumuzu huzura alıyor. Arşa alıyor. O anda nasıl bir muamele yaptı? O anda onlara ne söyledi? Neyi tavsiye etti? Neyi emretti? Neden sakındırdı? Onu biz bilmiyoruz. Ama ruh bunu biliyor. Aynı şekilde manevi yolculuğu da böyle anlamak gerekiyor. Evet. O yolculuğu gene yaptıran Allah'tır. O Ruhla yapılan yolculuktur. Gönül deyince ruhu kastediyoruz. Maneviyat deyince ruhu kastediyoruz. Ruhun üzerindeki güzelliği kastediyoruz. Veya onun bir e, kullandığı bir cihazı kastediyoruz. Her zaman için bu böyledir. Bu yolculuk böyle devam eder. Devam ettikçe ne olur? O aşka, muhabbete, gark olur. Allah ile beraber olur. Rabbini ister, Rabbini sever. Rabbine olan yakınlığını anlar, yaşar ve tadar bunu. Bu hal, ona ahireti tercih ettirir. Ahireti dünyaya tercih ettirir. Rabbini her şeye tercih ettirir. Elbette ki bu sadece yolculuk esnasında gördükleri şeydir. Bu yolun mutlaka bir de sonu vardır. Bu yolun sonuna ne deniyor? Vuslat. Allah'a vasıl olmak. Rabbimizin bizi Evet, ruh itibariyle huzuruna kabul etmesidir. Bizi muhatap almasıdır. Evet, Müşid-i Kambil'e tabi olanların derdinin de gayesinin de bu olması gerekir. Rabbime vasıl olayım. Rabbim beni muhatap alsın. Beni huzuruna kabul etsin. Dünyadayken. Evet. Ölmeden evvel ölmek Rabbimizin bizi huzuruna kabul etmesidir. Kabul ettiğinde ölmeden evvel öldük. Önce Allah kuru huzuru, huzuru alıyor ya, ayet-i de öyle buyurdu. İşte ölmeden evvel ölmek Allah'ın bizi huzuruna alması e, demektir. Eğer bu gerçekleşirse ölüm artık onun için bir formaliteden ibaret kalmış olur. Çünkü Rabbinden, kendisini yaratan Rabbinden göreceği muameleyi görmüştür ve bilmiştir. Ona nasıl bir muamele yapacağını da görmüş, tatmış ve yaşamıştır bunu. Bütün insanlar bir olsa, sen bunu şu şöyledir derse, o bilir ki o öyle değildir. Neden? Kendisi görmüş ve bunu yaşamıştır. Mesela gök elini gören, yani Allah ona gösterdi, göğe çıkardı, orada melekleri müşahede etti. Gördü, hallerini gördü, muamenelerini gördü, zikirlerini gördü, ibadetlerini gördü. Bütün insanlar bir araya gelse dese ki, gökte böyle bir şey yok dese, onu inandırabilir mi? Hayır. Sadece o insanın nazarından kendini küçültmüş olur, basitleştirmiş olur, cehaletini ortaya koymuş olur. O biliyor çünkü. Neden? Görmüştür. Bütün insanlar böyle bir özelliğe sahiptir. Allah'ın insana nefrettiği ruh bu özelliğe sahiptir. Efendim, Bursa'dan Güzin Hanım arşı tutan meleklerin zikri nasıl yapılır? Arşı tutan meleklerin zikri nasıl yapılır? Nasıl yapılır? Yani biz nasıl yapmalıyız? Öyle mi? Arş Allah'ın hükmettiği yerdir. Mekan. Mekanın sonu. Bir de insanda arş vardır. Gönül arşı. İnsanın gönlü Allah'ın Rahman'ın arşıdır. Arşı tutan melekler nasıl zikrediyorsa kendi arşını kul tutarken öyle zikretmelidir. Nasıl zikretmelidir? Zikri nedir ya da ne olmalıdır? Zikri la ilahe illallah'tır. La ilahe illallah olmalıdır. Olmalıdır ki arşı gönül arşını tutsun. Rabbinin tecelli etmesi için tutsun. Rabbinin tecelli etmesi için hangi zikri yapması gerekir? Allah zikrini yapması gerekir ki Allah gönül arşına tecelli etsin. Ama onu tutmak için, onu korumak için, şirkin bulaşmaması için herhangi bir şekilde başka tarafa dönmemesi için hangi zikri yapması lazım? La ilahe illallah. Dolayısıyla eğer arşı tutan meleklerin zikrini yapmak istiyorsa La ilahe illallah demesi lazım. Allah tecelli etsin, gönlünde hükmetsin. Hüküm Allah'ın olsun istiyorsa Allah zikrini yapması gerekir. Evet. Güzel soru. Efendim Fatma isimli bir izleyicimiz ben Fatma rahatsızım dua istiyorum demiş efendim. Allah şifa versin inşallah. Hem maddi hem manevi hastalıklarına, hastalıklarımıza şifa versin inşallah. Allah bizi hastalıklarla meşgul ettirmesin inşallah. Bizi zikriyle meşgul ettirsin bizi kendi yolunda hizmetle meşgul ettirsin. Yolunda, sirat-i müstakimde Allah'a koşmakla bizi meşgul ettirsin inşallah. Amin. Amin. Efendim, Çınar'dan Yakup, bayan ve erkeğin birlikte, birlikte çalıştığı bir ortamda nasıl durmamız gerekiyor? Evet. Hikmetle bakması gerekir, gönlüyle bakması gerekir. Nefsiyle değil. Arzuları, istekleriyle değil. Eğer insana insan olarak, kul olarak bakarsak hikmetle bakmış oluruz. Allah'ın kulları üzerindeki muradını düşünürsek hikmetle bakmış oluruz. Hikmetle baktığımızda asla kadın, erkek fark etmez, oraya nefis karışmaz. Oradaki hikmeti görür, yapılanları görür, şeytanın yaptığı hileleri görür, seyreder onu. Şeytan nasıl tuzağa düşürmeye çalışır? Nasıl? Başkalarını kullanarak evet, zarar verme, vermeye çalışır. Erkeği kullanıp kadına zarar vermeye çalışır. Kadını kullanıp erkeğe zarar vermek, vermeye çalışır. Zarar derken Allah'tan Ali koymaya çalışır. Nefsiyle, arzularıyla, istekleriyle meşgul ettirmeye çalışır. Evet, buna bakıp, hikmetle bakıp bunu görmeye başladığında zaten huzurda olmuş olur, Allah'ın huzurunda olmuş olur. Allah'ın huzurunda olduğunu da unutmamış olur. Dolayısıyla zikir halinde olur. Allah ile beraber olur. Bu durumda insanları da, nefsi de, şeytanı da anlamış ve tanımış olur. Peyderpey anlar ve tanır. Evet. Hikmetle bakmak gerekir. Efendim, daha saygın İzmir'den sizi severek dinliyoruz. Dinliyor, Sohbetlerinizi kaçırmamaya çalışıyorum. Gönül itibariyle size yakın, size karşı yakınlık hissediyorum ama... Her anda gönül halimizi iletemiyor ve hangi halde olduğumuzu tam olarak anlayamıyoruz. Zahiri olarak aynı yerlerde olmamak, sadece sohbetleri dinlemek ve gönül itibariyle beraber olmak <gülüyor> nefis mertebelerini geçmeye yeterli midir? Yani bu şekilde uslat yolculuğunu uslat yolculuğu tamamlanır mı? Evet. Şey. Çok önemli bir soru. Bütün kardeşlerimize lazım ve gerekli olan bir soru. Özellikle uzaktaki kardeşlerimize, ister başka şehirlerde olsun, ister başka ülkelerde olsun, ister dünyanın öbür ucunda olsun. Hepsine lazım olan bir cevap gerekir buna. Cevap evet, yeterlidir. Sohbetleri dinlemesi, dinlerken gönlünü açıp bizimle beraber olması gerçek bir beraberliktir. Yani taklidi bir beraberlik değil, gerçek bir beraberliktir. Maneviyat böyle bir şeydir. Evet, nasıl ki namaza durduğumuzda, ben mirajdayım, Rabbini, beni yaratan Rabbimin huzurundayım dediğimizde, Rabbimizin huzurundaysak, ruh oradaysa, aynı şekilde dinlerken de, evet, ben mürşidimi dinliyorum dediğinde, hocamı dinliyorum dediğinde, gönlünü açtığında, manevi olarak onunla beraber olmuş olur. Onunla beraberdir. Evet, hocam söylemişti. Bazı kardeşlerimiz, dervişlerimiz vardır dedi. <gülüyor> Bizden çok uzaktalar zahiri olarak. Başka memleketlerde, şehirdedirler. Ama her an dizimizin dibindedirler. Öyleleri de var ki dizimizin dibindedirler. Buradadırlar ama başka yerdedirler. Mesela dizinin de ama gönlü başka yerdedir. Bu durumda o manevi beraberlik olmadı, olmamış demektir. Mesele manevi beraberliktir. Onun için ne diyoruz? Kurunu kendisine davet eden Allah'tır. Kurunu kendine çeken Allah'tır. Ruh Rabbine olmuştur zaten. Mürşid-i işi aradaki o perdeyi kaldırıp onun o cezbedişi, cezbe, cezbe halini açığa çıkarmaktır. Perdeyi kaldırınca öyle oluyor zaten. Onun için o gönül beraberliği olunca onunla beraber de yürümüş oluyor. İşi yapan, yaptıran Allah'tır. Evet Allah bir vesileyle yapıyor ama işi Allah yapıyor. Asla bunu unutmuyoruz. Evet dünyanın öbür ucunda da olsa ne kadar uzak olursa olsun gönül itibariyle beraber olduğunda, dinlediğinde, anlamaya çalıştığında gerekeni yapmaya çalıştığında evet Yolculuk hızla devam eder ve vuslat gerçekleşir. Kul Allah'a vasıl olur. Evet. Efendim ayten Öz, selamlar, iyi yayınlar. Aleykümselam. Hocamıza sorum, Tehiyatu tahiyatu duasını okuyoruz. Bazı hocalar duadaki Esselamu Aleyke yerine Esselamu aleynebi Nebi diye okuyun diyor. Çünkü karşınızda peygamber yok, şirke düşersiniz diyor. Ey Nebi demeyin, selam Nebi'ye olsun deyin diyorlar. Hocamızdan ricam duanın hikmetini ve aleyke veya aleyne aleyn Nebi diye okursak bir fark olur mu? Teşekkürler, iyi yayınlar demiş. Evet, Hiçbir fark olmaz ama aleyke demek daha doğrudur. Evet aleyke demek daha doğrudur. Neden? Eğer bazı alimler bunu söylediyse cehaletinden söylemiş. Alim demek doğru değildir. Resulullah Efendimiz eğer bir beşer gibi görülürse, görülüyorsa o zaman söylediği doğru olmuş olur. Evet o bir beşerdir ama Allah'ın Resulüdür. Allah'ın Nebisidir. Allah'ın ilk yarattığı Nurdur. Hakikati Muhammediye, Allah'ın ilk yarattığı nurdur. Bununla beraber, <gülüyor> eğer Allah ona peygamberlik, nübüvvet vazifesini vermişse, kendi ümmetiyle beraber olma vazifesini de, yetkisini de vermiştir. Biri selavat getirdiğinde, Resulullah Efendimiz selamını alır mı? Alır. Bunu anlamayanlar şöyle bir tabirde yaptılar. İşte selamınız bana kabirde takdim edilir. Ben de selamınızı alırım. Kendisi gibi biri gibi görüyor. Bu böyle değil. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed dediğinde evet, Resulullah Efendimiz o selamı o anda onunla alır. Her bir ümmetini tek tek bilir ve tanır. Evet gerçi buna da böyle e, zahiri şeyler uydurdular. Öyle değil. Eğer ona iman etmişse, onun güzelliği onda tecelli etmiştir. Onun imanı onda tecelli etmiştir. Ruhlar birbirini tanır. Evet, aleyk edemesi doğrudur. Ee, hiçbir şekilde şirk olmaz. O zaman seravet getirmek de şirk olsun. Böyle e, kendi kendimize din üretmek doğru değildir. Onun için... Alike diyebilir, aleyhne de diyebilir, aleyhne de diyebilir, diyebilir. Ama bilmelidir ki kendini tanımayınca bunu böyle zannediyor. Ben Resulullah Efendimiz'in huzurundayım dediğimde oradadır. Onun huzurundadır. Mirajdayım, arştayım dediğimde oradadır. Dediğimizde oradayız. Ben kilisedeyim dediğimizde de oradayız. Ben meyharedeyim. Dedi. Acaba meyharedeki arkadaşlarım ne yapıyor deyip Gönlümüz oraya kaydığında da beyhanedeyiz. Evet, gönlümüz ise biz oradayız. Onunla beraberiz. Bunun için Resulullah Efendimiz anlatıyordu aleyhissalatü vesselam. Bir kul Hazreti İbrahim'in makamıyla Kabe arasında 70 sene ibadet yaptı. Geçmişteki ümmetten biri ibadet yaptı. Sonra günde bunu Cebrail aleyhisselam haber veriyor ona. Kutçe hadistir bu. Öldüğü günde bir de baktı ki işte böyle ibadet ehli olmayan, günahkar, fasık insanlarla beraberdir. Diyor dedi ki, Ya Rabbi, ben dünyadayken bu kadar ibadet yaptım. 70 sene boyunca Hz. İbrahim'in makamıyla Kabe'nin önünde ibadet yaptım. Ben bunlardan değilim. Allah buyurdu ki, doğru söylüyorsun. Orada ibadet yaptın ama senin gönlün orada değildi. Sen senin gönlün bunlarla beraberdi. Onun için bugün de bunlarla berabersin. Sen Kabe'de duruyordun. Gönün orada olduğu için sen oradaydın. Seni orada kabul ediyorum. Evet Allah bizi öyle kabul eder. Namaza durduğumuzda da bizim miraj, ben mirajdayım dediğinde dediğimizde Allah bizi mirajda kabul ediyor ve oradayız. Bu ruhun özelliğidir. Efendim denizden bir izleyicimiz kız çocuklarının <gülüyor> okuması okunması ne kadar doğrudur diye sormuş efendim. Allah her neyi nereye koymuşsa o orada olursa ona onun hakkını teslim etmiş oluruz. Onu oraya koymazsak, orada görmezsek ona zulmetmiş etmiş oluruz. Dolayısıyla zalimlerden olmuş oluruz. İnsan deyince insanı. Allah'ın koyduğu yerde görmezsek, nereye koydu Allah insanı? Hazreti İnsan, Allah'ın sen benim yeryüzündeki harfemsin. Sen beni temsil ediyorsun. Seni kendime veli edindim. Güzelliğim, sıfatlarım, isimlerim üzerinde görünsün diye seni yarattım. Seni cennet için yarattım. Hazreti İnsan olman için yarattım. Dolayısıyla sana düşen de bana dost gibi durmaktır yaşamaktır, bana ayna olmaktır, bana halife olmaktır, benim güzelliğimi üzerinde göstermektir. Buyurdu mu? İnsan budur. O zaman biz de insana bakarken böyle bakmamız gerekir. Yok bu etten kemikte bir varlıktır, yok bu işte böylesine mevki, makam sahibidir. İnsanın mevkisiyle, makamıyla, malıyla veya başka bir şeyle ölçersek ona zulmetmiş oluruz. Önce ona insan olarak, Hazreti İnsan olarak bakmamız gerekir. Onun için kadın ayrı, erkek ayrıdır. Fıtratları ayrıdır, yaratışları farklıdır. Ama birbirini tamamlayan bir ikilidir. Ne erkeksiz dünya hayatı olur ne de kadınsız. Bütün dünyadakiler sadece erkek olsa bir tanesi artar mı? Artmaz. Hepsi kadın olsa artar mı? Gene artmaz. Çok almaz. Aynı şekilde hayatı yaşarken de birbirini tamamlamaları gerekir. Bir bütünün iki yarısı gibi. Gönülleri birbirinin yanında sükun bulsun diye, huzur bulsun diye, aile olsunlar diye, Allah'ın isimleri orada tecelli etsin diye. Allah kadını erkekten güç itibariyle, kuvvet itibariyle bir derece eksik yaratmış. Erkeği bir derece Kadından güç itibariyle üstün yaratmıştır. Küç itibariyle. Ama rahmet itibariyle kadın erkekten bir derece üstündür. Zarafet itibariyle bir derece üstündür. Nezaket itibariyle bir derece üstündür. Erkeğin gücü, bir derece gücü üstün olduğu için çalışmaya müsait olan da erkektir. Kadının zarafeti, Evet bir derece üstün olduğu için eğer çalışırsa zarafeti bozulur. Tıpkı bir çiçek gibi. Bir e, gül gibi. Nasıl ki böyle en ufak bir zarar gördüğünde hemen soluyorsa, hemen o gülün fıtratı bozuluyorsa evet, kadının çalışması da onun fıtratını bozuyor. Ona emredilmemesi gerekir. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap, şunu niye şöyle yaptın, bunu niye böyle yaptın denmemesi gerekir. Allah onu ana olarak yaratmış. Kulunu dünyaya gönderirken ona teslim ediyor. Onun rahmine teslim ediyor. Sonra onun rahmetine teslim ediyor. Merhametine teslim ediyor. Onun için söylüyoruz, bir ana bir ömür çocuğuna bakabiliyor ama babaya iki saat çocuğu teslim et, isyan eder. Gücü buna yetmez. Neden? Çünkü evet, kadının özelliği, fıtratındaki özelliğidir bu. Allah onu kuruna muallim olsun diye, kurunu yetiştirsin diye, büyütsün diye, eğitsin diye, onu Hazreti insan olarak yetiştirsin diye yaratmış. Özelliği bu. Şimdi onu alıp götürüp çalıştıralım. Bu durumda analık vazifesini yapamaz. Aynı şekilde o fıtratındaki nezaket, naziklik, güzellik, o zarafeti bozmuş, lekelemiş oluruz. Bu doğru değil. Bu kadına zulüm. Allah'ın koyduğu yerden ayırdın, sen çalış dedin, sen para kazan dedin. Para kazanmak erkeğin işi. Erkeğin işini alıp ona yüklüyor, ona yük taşıttırıyorsun. Ona hizmet ettiriyorsun. Bu doğru değil. Evet. Efendim iki mesajla süremizin sonuna girmişiz. Buyurun. Efendim Hüseyin Gürçınar, yeni yaşınızla birlikte kanalımız içerik ve biçim bakımından güzelleşmeye ve zenginleşmeye devam ediyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Mürşidimiz bize Zülkarneyn aleyhisselam hakkında biraz bilgi verebilir mi? Allah'ın rahmeti üzerinize olsun demiş efendim. Allah razı olsun. Kanalımız inşallah gün geçtikçe daha da güzelleşir. Allah imkan verdikçe şartlar, imkanlar el daha da güzelleşecek inşallah. Güzel olan Allah'a davettir. Allah ayet kelime de öyle buyurdu. Allah'a davet edenden ben Allah'a teslim oldum diyenden daha güzel sözü kim vardır? Eğer kanalımızda Allah'a davet ediliyorsa Allah'a teslim olunmaya davet ediyorsa daha güzel ne olabilir? Aynı şekilde eğer şeytana davet ediliyorsa, nefse davet ediliyorsa ondan daha kötü, daha çirkin, daha tehlikeli ne olabilir? Onun için dostumuzu, düşmanımızı mutlaka anlamamız gerekir. Düşman ne buyurdu ayet-i kerimede Allah? Şeytan sizin onu görmediğiniz yerden o sizi görüyor. Dolayısıyla sizin onu görmediğiniz yerden evet size saldırıyor. Size düşmanlık yapıyor. Nereden saldırıyor? Televizyondan saldırıyor. Diziden saldırıyor. Başka programlardan saldırıyor. Allah'tan başka tarafa davet ediyor. Günlüğü başka şeylerle meşgul ediyor. Evet bu düşmanın aleti demektir. Alet aynı alet ama düşman onu kullanıyor. Biz de onun tuzağına düşüyoruz. Biz de düşmanın sevdiğini, bizim için sevdiğini tercih ettiğini tercih etmiş oluyoruz. Ama eğer Allah'a davet ediliyorsa, orada Rabbimizi tanıyorsak, Rabbimizi seviyorsak orada, o da dostun kanalıdır. Dostun odur. Ne buyurmuştu e, Hz. Ali Efendimiz? Evet, dost, sen Allah'ı zikrettikçe sana yardım eden, sen onu unutunca da sana hatırlatandır. Düşman da tam bunun tersidir. Sana Allah'ı unutturuyor. Seni Allah'ın zikrinden, Allah'tan alıkoyuyor. Evet, bu da düşman. O düşmanın işi yani. Evet, Allah imkan verdikçe inşallah daha da bir faydalı olur, daha da bir güzelleşir, Allah'a davet eder. Kardeşimiz Zülherneyn'i sormuştu. Duğraneğin evet, Allah'ın Resulü. buna beraber kardeşimiz eğer Kehf Suresini okursa zaten e, Tefsir-i Kur'an, hikmet Beyan, Suhabetlerimiz vardır. Onu dinlerlerse Kehf Suresini, İnşallah orada e, yeteri kadar bir bilgi, bir marumat da vardır. İnşallah. Evet. Hatta son bir mesaj vardı. Onu da söyleyelim. Buyur. Efendim Saadet isimli bir izleyicimiz Allah selamı üzerinize <gülüyor> olsun sayın Aha. hocam. Televizyonunuzun birinci yıl dönümünü tebrik ederim. Sohbetinizi severek izliyorum demiş. Allah razı olsun. Biz de bu vesileyle teşekkür evet. ediyoruz. Ben son olarak biz son de ederim. bütün kardeşlerimizin eee televizyonu dinlemelerini, izlemelerini tebrik ediyoruz. Tebrik etmek demek mübarek olsun demektir. Bereketli olsun. Kesintisiz bereketli olsun kesintisiz bereket, ikram cennette vardır. Yani bizim için cennet olsun inşallah. Kardeşlerimiz için cennete vesile olsun inşallah. Gönüllerinin cennete dönmesine vesile olsun inşallah. Dostumuzu, düşmanımızı birbirinden ayırt etmemize vesile olsun inşallah. Allah bizi kendisi için birbirini sevenlerden eylesin inşallah. Allah'ın rızasını gözetip, yaşayanlardan eylesin inşallah. Abi. Aynı şekilde Allah'a kulluğa davet edip o Allah'a kulluğa davet edenlere icabet edenlerden eylesin inşallah. Kardeşlerimizde muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenlerimiz soramadığımız sorularınız vardı. İnşallah bir sonraki programımızda sorarız inşallah efendimize. Bir sonraki programımızda buluşmayı ümit ederiz. Allah'a emanet olununuz hoşça kalınız selametle kalın efendim